Ey habibul ladzi durca al Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselam ala seydil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecme'in Rabbim cümlemizin bereket gecesini bereket eylesin Feratlerimizi bu gece alanlardan eylesin. Hayırlı muratlarımıza cümlemizi nail ve mazhar eylesin. Amin. Bazı zikirler kısaca yapalım. Ondan sonra duasını yapalım. Siz de Sahura niyet edeceksiniz. Biz de namazlarımızı tamamlarız. Bu arada Vali Adan hoca efendiler. Eee suresinin kıraatlerini tamamladılar. Buhari hatmi şerifi tamamlandı. Şifa-i Şerif şerifi tamamlandı. Sizin de gönderdiğiniz ee, yüzlerce hatmi şerif, binlerce, milyonlarca belki işte okuduklarınız var. Onları da cema'yledik. Ee, İnşaAllah hep birlikte e, dualanı yaparız. Saç şerifi de getirdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç şerifi aramızda. Sakal şerifi aramızda. Bu mübarek cübbe-i şerifinin parçaları Hindistan'da bize gelen kıymetli cübbe-i şerifi şey, sallallahu aleyhi ve Efendimiz'in mübarek tenne değmiş parçaları aramızda. Ondan da bereketiyle bu baharaki cederet dolunmayacağız. E, öyle ümit ediyoruz. Tabii bu salgınlar e, kitap hazırlanıyor, işte bir iki güne kadar inşallah e, baskıya verilecek. Sizlere de çok kıymetli ilimler orada yazıldı. Orada yazılanlardan birini kısaca rivayet edeyim. Tabi orada çok ilimler bulacaksınız yani. Zaten en mühim mesele En'am Suresi. En'am de iki lafz-i celal var. Lafz-i celal Kur'an-ı Kerim'de yan yana gelen e, Esta'idübillah, Rusulullah, Allahu Alem'u, haythu ve Bu ayet-i kerimeden başka Kur'an-ı Kerim'de iki tane lafz-i celal e, yan yana gelmiş değil. Gelmişse arada Vav var. Veya başka harf var. Kur'an-ı Kerim'de hiç arada harf olmadan iki laf sayı Celal sadece e, Enam Suresi naatinde e, gelmiş. Onun için ismi Azam oldu. İmam Cezeryi de Husnül Hasan'de de diyor bütün ulama. Bu aradaki yapılan duaret de olmaz Onu yazdık. Enam Suresi'nin sonunda yapılan duaret de olmaz Onu yazdık. Ondan sonra Enam Suresi hangi hastaya kınsa şifa olur. Onun için Osmanlı ecdadımız Enam Suresine çok kıymet verdiler biliyorsunuz. Hep Enam yazarlar. Aynı Delail Hayrat gibi müstakil Enamlar. Ya, yazarlardı bütün khattatlar. Ee, daha dolu ilim bulacaksınız yani. iki cilde olacak. Şimdi birinci cilde hemen çıkarıyoruz, öbürü de Kısırman'da eklenir Meşayık'ın bütün duaları. Birinci cilde ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler. Orada e, şunu gördük. E, İmam Makriz'i e, rivat ediyor. i̇bn Kesir, meşhur i̇bn Kesir rivat ediyor. i̇bn hacer Askalani Askelani, İbn-i rivat ediyor. Hicri 749 senesinde Bay girdiğinde Sonbahar mevsimi başladığı dönemde gece yarısı şiddetli rüzgar esti diyor. Bu rüzgarın neticesinde e, gündüzün ilk iki saatine kadar devam etti. Gündüz vakti hava öyle karanlık oldu ki insan yanındakini göremeyecek hale geldi. Sonra karanlık açıldı. Bir de baktılar Şam Vadisi'nde Şam'ın bütün vadisinde herkesin suratlarını e, sab-sarı bir renk kaplamış. Bir kişinin suratında kancan kalmadı. Ve işte... böyle mikrop e, her yere e, ulaştı. Receb ölüm onları kapmaya başladı. Bir günde 1200 insan ölüyordu diyor. Bir günde 1200 insan Şam'da. O zaman Şam'da, Mısır'da, Kahire'de falan nüfuslar çok. Dünya ekseri nüfusları o zamanlar oralarda. Ölüm bak hâle mesela, şimdi şu anda mesela yine Türkiye'de, elhamdülillah ölümler de çok artmıyor elhamdülillah. Yani ta yüze bile ulaşmadı sayı elhamdülillah. Günlük yani, günlük sayı mesela. Günde 1200 insan ölüyordu diyor. Ölüler bahçelerde, yol kenarlarında defnedilemeden bırakılıyor. Defnedebilen yok. Herkes olduğu yerde bırakmışlar. Tam o sırada Şam'ın kadısı Takıyüddin Sübki Hazretleri. Bu çok büyük bir velidir ve Allame-i Cihan'dır. Takıyüddin Sübki. İbn-i Teymiye'yi onun zamanındaydı. İbn-i Teymiye'yi mahkeme yaptı. Şeriat mahkemesinde. Kadı oydu, idi. E, yargıladı. Bütün ulema heyetini topladı. i̇bn Teymiye'yi hapse attırdı. Ehl-i Sünnet'in kalesidir. Takıyüddin Sübki. Allame-i Cihan. E, işte Hicri 749 senesinde bu veba salgını oldu. Kadı da Taküüdü Sübki Hazretleri. O arada e, bu veba salgını e, artınca Anadolu'nun dağlık bölgelerinden bir zat geldi. Yani Anadolu'nun dağlık bölgelerinde yaşayan meşayihten bir zat. Evliyaullah'tan, o zamanki velilerden. E, Diyarı Rum deniyor buralara yani. Bilad-ı Rum deniyor, Rumeli deniyor. Bilad-ı Rum'da yani Anadolu'da ...böyle süratli bir ölüm vakı oldu. Büyük bir salgın baş gösterdi. Bunun üzerine... ...ben dedi... ...çok Mevlâ'yı yalvardım, müracaat ettim. İşte bu gecede ne müracaatler oldu. Daha da olacak. İmsaha kadar bu işin yolu var. Hatta... ...dört gecenin günü de gecesi gibidir aynı fazilette. Bu mübarek önümüzdeki günde... ...hem orucu çok önemli... ...hem de akşam ezanına kadar aynı beraat gecesi hükmündedir. 13'ün yüz rek'atı tamamlayamayanlar bugün de ikinci ikinci kılana kadar keraat vakitleri dışında tamamlayabilirler derdi Efendi Hazretleri. Katdes Allahu gündüzden yardım alın buyururdu. Çünkü arba leyl el eyyamun ile keleyl gece var geceleriyle gündüzleri eşittir fazilette. Birisi cuma gecesiyle günü, birisi Kadir gecesiyle günü, birisi Berat gecesiyle günü, birisi Arefe gecesiyle günü. Bu, bu dört tanesi, öbürlerinde günler, geceler eşit olmuyor. 13'ün... E, yani bugün de akşama kadar Allah izleyen dualar tamam. Ama imsa kadar çok, yüzde yüz kuvvetli yani. Hiç olmaz Geçen sohbette anlattım sen. Bu veliyullah olan zat geldi, Takı hüth Hazretlerine dedi ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüya aleminde gördüm. Dedim, insanların başına toplu ölümler geldi herkes canının derdine düştü. Ya Resulullah ne yapacağız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ikra ikra sure-i Nuh'u 3363 kere Nuh Nuh suresini Kur'an-ı Azim'i anda e, yani bir buçuk sayfadır. Bir buçuk sayfadır Nuh suresi. Şimdi hepiniz yine devam edin ona. Biz şimdi yaptık ama hocalara dağıttık. Sayfa işte sayıyı topladık ama siz yine devam edin. Önümüzdeki Cuma gecesi de belki gece teheccüdde dua yaparız. Böyle duaya devam edeceğiz. Nuh suresi. Nuh suresini 3363 kere okuyun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu o zata. Allah'tan isteyin ki sizden bu belayı açsın. Deyince ben böyle görmüştüm dedi. Biz bunu yapmıştık. Anadolu'dan veba kalkmıştı. Takitül Sübki Hazretleri bunu duyunca Şam katısı Bak nasıl rüyalara itibar diyorlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüldüğü rüyalar Hele ki salihlerden velilerden biri gördüyse hiç şaşmaz. Çünkü şeytan beni suretime giremez buyuruyor. Hemen Kadı İmam Sübki Hazretleri Dedi ki insanlar mescitlerde toplansın e Ondan sonra Aralarında bölüşsünler Bu sayıyı hemen okuyalım. Ondan sonra e, 3363 kere okundu. Allah Teala'ya yalvardılar, yakardılar, günahlarından tevbe ettiler. 7 e, gün boyunca fakirler için çok sayıda inekler kestiler, koyunlar kestiler. Her gün ölüm oranı biraz daha azalıyor. Başta da azalma. Ondan sonra e, kurban kesmenin de çok faydası var. Kitaplarda diyor ki bir güzel bir koç keserseler e, bir kane halkı. Az onun etinden kendileri de yerseler, on etinden Allah rızası için ke kesecekler. Ee, onun etinden yiyenlere Allah'ın zinen salgın vurmaz diyor. kalan tabi az bir şey kendilerine alsınlar, kalanı fakirlere göndersinler. Artık dernek, vakıf, neredeyse kendiniz çıkamıyorsunuz, keçemezsiniz. Ee, yani hayır kurumlarına kestirebilirsiniz. Ama biraz etinden kendinizi alıp ailenizi yerseniz, biraz da yeseniz iyi olur. Ondan sonra Emevi camisinde bütün insanları topladı bir daha ilan yaptırdı. Herkes toplandılar. üç gün 3 gece zarla Sahih Buhari hatmettiler. Buhari Şerif, İmam Bukhari duası müstecap bir veliydi. Onun için Buhari okuyanlara dua etti. Ne belası, sıkıntısı varsa kalksın başından. Osmanlı ecdadımız hep Buhari hatmeterlerdi. İlk meclis açıldığında bile Buhari katminin duasıyla açıldı. Onun için eee Buhari Şerifi de hatmetti elhamdülillah. Bana da verdiler. İkba bu bana verdiler arkadaşlar. Bütün hocalara dağıttık. Şimdi Buhari Hatmi de bitti. Ondan sonra Şifa Şerif Hatmi. Şifa Şerif kitabı ne niyetle hatmedilirse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onda tam anlatıldığı için ondaki khaassa mucerreptir. Denenmişti. Bütün belalar karşı Şifa Şerif'le Osmanlı icdadımız hep böyle amel ettiler. Şimdi Şifa Şerif de hatmedildi elhamdülillah. Sonra bütün insanlar çocuklarını da aldılar, namazgah çıktılar. Tevazu için başlarını açtılar. Ondan sonra ağlayıp sızladılar, yüksek sesle dua ettiler, üç gün zikir dua devam ederlerken, ölüm sayısı tamamen eksildi ve bütün belalar defu oldu, ta'un kalktı. Bu şimdi kaynaklarını söylüyorum. İmam-ı Makrizi'nin es-sülük, limarifet-i 4. cilt 85'in sayfa, i̇bn Kesir'in tarihi el-bidaye ve nihaye, 14. cilt 26 sayfa, İbn-i Tagriber'de ennücüm zahira 10. cilt 203'ün sayfa. i̇bn Hacer-i Askalani büyük muhattis. Bezlül Maun e, isimli eserinde 380-381'in sayfa. Bak. Rüya görüldü diyorsun ama İmam Sübki Hazretleri bulunan amel etti. Bukhari hatmiyle vesaire. E, bu kadar kaynakta da bu zikrediliyor. Hem de ne büyük muhattisler bu söylediğim kaynaklar cilt sayfa veriyorum size. Ben hurafe konuşmuyorum. 13'ün, şimdi bunların hepsi bitti elhamdülillah, bunların hepsinin e, dualarını da birlikte yapacağız sizin okuduklarınızla beraber 3363 Nuh Suresi'ni de e, tilavete devam edersiniz Rahman. Şimdi kısaca biraz e, kendi içimizdeki zikirlerimizden ilan üzere yapalım inşallahurrahman. E, evvela Besmele-i Şerife, La Havle ile beraber 10 kere Edelim. Bütün günahlarımızdan, cem'i hatalarımızdan estâgfirullah, estâgfirullah, estâgfirullah, estâgfirullah ve la'azîmen lezî lâ ilâhâ illâhü vel hayyel qayyûme ve tûbû ilâh. Bugüne kadar işlediğimiz büyük küçük günâ ise hayır ve günah kebâir içerisinden, kastan, hatan, sehven, amden, her ne işlediysek biz anların cümlesinden tevbe eyledik, pişman olduk, nadim olduk. tevbe ya Rabbi, estâgfirullah, estâgfirullah, estâgfirullah, estâgfirullah ve la'azîmen lezî lâ ilâhâ illâhü vel hayyel qayyûme ve tûbû استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلاه الحي القيوم واتوب إليه. شنونك بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.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 Yetmiş belayı sarf eder, def eder Allah'ın fazlulukerimiyle. La Havle-i Bir kere Fatiha-i Şerife okuyoruz. Bu belanın kalkması için. Euzubillahimineşşeytanirrodimismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil <gülüyor> alemine rahmanirrahim. İlliyâh gönü, abdülillâh <gülüyor> gönü, isti'in. Ihdenas-salâtu almıştık. Sayfet-i Allah'a emanet-i Allah'a emanet-i Allah'a emanet-i Allah'a emanet-i Allah'a emanet-i Allah'a emanet-i Allah'a emanet-i Allah'a emanet-i Allah'a emanet-i Allah'a emanet-i Allah'a emanet i allaha Sadaka Allahu Bir kere Ayetel Kürsi okuyoruz. Es-sahedu billahi bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilahe illahu el hayyul la ve la nevm. Lehuvama's semavati ve mafil. Men zellezî yeşfe'u 'indehu illâ bi Ya'lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum ve lâ yuhîtûne bi şey'in min 'ilmihî illâ bi mâ ve arı, ve la yamudhu hifsa, ma'abbil aleyhi ala kullu azim. Atef kursi ile âme ne Rasulü hangi sıkıntıda okunsa Allah o anda imdadı yetişir. Yine bu belanın kalkması niyeti ile âme ne Rasulü kurs. Estağidu billâh bismillâhi r-rahmâni r-rahim. Âme ne Rasulü bima anzila ilayhi mithlabhi ve müminun. Kullun âme لا نفرق بين أحد من الرسل فقالوا سمعنا وضعنا خثرا ربنا إلى القصير لا يكلف الله نفسا إلا سعها لها ما كشبت عليها ما كتسبت ربنا لا تأخذنا منشينا أخطنا ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبل رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَعْفُ عَنَّا وَخْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ <gülüyor> Sadakallahun Bir kere Levenzel'le okuyoruz. Bilenler de hadit suresini başından altı ad-i kerime okusunlar. أَوْدُ <gülüyor> بِاللّٰهِ هو الأول والآخر والظاهر والباطن بكل شيء خليم هو الذي خلق السماء ويجعل في ستة أيام يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير لهو ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار أعوذ بالله السلام عليكم بسم الله الرحمن أنزلنا هذا القرآن على جبالنا تصدعا من خشية الله وتلك الأمثال من الضربة هو الله الذي لا إله إلا هو الشهادة والشهادة والرحمة الحبيب هو الله الذي لا إله إلا هو الملك السلام المؤمن المري من العزيز العزيز من الجبار من الجبار سبحان الله عما عم يشدون هو الله القانق المار المصابير له الأسماء الحسن سبح له ما في السنة. Amin. Subhan Rabbil Allah min Hada, ve terjal elena min emrina hada farajan wa makhrajan wa taqta hajatena takshifa qurb tazil alanna hada al-baba tazil alanna hada al-baba tazil alanna hada al-baba ya arhamar rahimin ya arhamar rahim ve selim uale aşeyni Muhammedun ve alihi al -sa amin hadis suresinin başına 6 ayet bir de levazenle okunduktan sonra isma orada gizlidir peşine bu okuduğum dua yaparsanız Yasin cüzünde var. Bunu yaparsanız İsmi Azam. Ali Ader Efendi babamız yazdı bunu musafanın kenarına. Hazreti Ali Efendimiz buyurdu. Beni bile yere batırsın Allah dua etseniz Ben bile yere batarım dedi yani. O kadar kesindir bu. Mübarek saatte, mübarek gecede. Şimdi eee İnna'nzelna sure-i e, İnna'nzelna Kadir suresi 7 kere. Estağfirullah bismillahi ru'h. İnna'nzelna fi Leyletil Kadir ve ma adraka تنزل الملائكة تروح فيها بإذن ربي من كل أمورها يا حتام ضلع الفجر ربنا نازلنا في ليلة القدر وما دراكم ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة تروح فيها بإذن ربي من كل أمورها يا حتام ضلع الفجر ربنا نازلنا في ليلة القدر وما دراكم ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة الروح فيها بإذن ربي كل يوم جل يا حدا مطلي حلف جل جل جل جل جل جل جل تنزل الملائكه في هابيث ربي بكل يا حتى ما ضلع الفجر بسم الله الرحمن من نزلناها في القدر تنزل فيها يا الفجر الرحمن في ليله القدر وما نرى ...ayrun min elf şehr, tenezzelul melâketu ve فيها fîhâ biizni rabbihim min kulli emri Biz zikir yaparken, Felcisat-ı Şerifi, e, Cübbe-i Şerife'yi sallallahu aleyhi ve ziyaret etmiş olsun. Allah'ıma salli alâ Muhammedin ve alâ aleyhü salli alâ ruhu Seyyidina Muhammedin fil ruhu. Salli alâ Muhammedin fil yetsâdü, salli alâ kabri Seyyidina Muhammedin fil gıbur. Belliq minnâ tahiyyyetem ve selâm. Allah'ım salli alâ Salatan tanjina biam jmiyul ahvali ve al-afad ve tekzilana biam jmiyul hajad ve ttahiruna şeyad ve tırfauna el-darajad ve tbelguna bi'a qul grayat jmiyul khayrat ve huyadun baghdil mamal. Amin. Şin umbi Bismillah rahman rahim. fi أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فاليعبدوا رب هذا البيت. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ليلافي أورايش فاليعبدوا رب هذا البيت. بسم الله الرحمن الرحيم لافي قريش لافي ريحلت رب هذا البيت الذي الله منعوا بعقله بسم الله الرحمن الرحيم رب هذا البيت. لإله في قراشٍ لَه في رحلة رَبَّ هذا الْبَيْتِ الذي أطعمنا من خاف بسم الله الرحمن الرحيم لِإله في, في قراشٍ رَبَّ هذا البيت الذي فليعبدوا رب هذا البيت الذي أضحى من خفش من في, في, في من, خفش من في elya'm bi rabb <gülüyor> hadha al min jui' min khawf amin allahumma amin allahumma amin ya alamin şimdi üç kere ihlas üç kere felak üç kere nas okuyalım. hamd billahi mesh. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Kul hu allahu ahad. Allahu samadun lam yalid لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بشياء الله أعلم. الله سبحانه وتعالى كله كفوا أحد بشياء الله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر خلاص. ومن شر النفاث عاد في العقد ومن شر حاسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا ومن شر في العقد شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم, الله الرحيم. الله الرحيم. اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس مشرد الناس المخل الناس الذي بسم في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله محمد الله م يا رب العالمين Şimdi Hasbunallahu innehu velikel 50 kere okuyacağız. 450'ye vaktimiz yetmez. Daha çok ibadetlerimiz var. Onun için Hasbunallahu innehu velikel Hazreti İbn Abbas Efendimizden 50 kere rivayeti var. 80 kere rivayeti var. 450 hepçe hesabına göredir. E, tabii ben o kitapta çıkacak kitapta bunların hepsini uzun uzun yazım. 4000 sayısı var, 7000 var, 19000 var. Burada on sonra peşine okunacak bir kelimesi var. Devam eden Kur'an'daki fen kalebu. Bunlar çok kesin. Tabi şimdi burada size söylememler, Sizin yapacağınız işler değil. Kitaptan ancak bunları anlayabilirsiniz. Şimdi biz onun için bu akşam 50 kere okuyoruz inşallah. Es'adullah bismillahirrahmanirrahim. Ellezina qalelehumu'n nas حسن <تصفيق> Hasbunallah ve ni'mel vekil. Fe'in qalabu bi ni'meti min Allah ve fadli lem yemses hum su'u ummet Allahu Şimdi ya mümin-i şerifi bütün Abdurrahman Beslam Hazretleri, İmam Beyluni Hazretleri, Zade, bütün ulema evliya diyorlar ki bu veba ve bulaşıcı hastalıkların ilacı ee, mü'min ismi şerifi. Allah'ın ya, ya mü'min ismi şerifi. Bu işin cifir ilmi, vefk ilmi, teksirat ilmi bütün ehli ihtisas bunda karar vermişler. 136 kere her gün ya mü'min ismi şerifi. 136 kere okunsa Allah'ın zinen Mevla emin kılıyor. Hemen onu tespit eden hesabımızı yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mü'minü ya mü'minü ya mü'minü ya mü'minü ya mü'minü ya mü'minü ya ya Cel celaluhu ya mu'minu ya mu'minu ya celaluhu ya mu'minu celaluhu Jalla jalaluhu ya mu'minu Celle mu'minu ya mu'minu ya mu'minu ya mu'minu ya mu'minu Celle celaluhu, minu amı, minu amı, minu amı. Celle celaluhu 131 kere ya Selam ya minu ya minu ya minu Ya selam ya selam ya selam ya selam ya selam ya selam selam Ya selam ya selam ya selam selam ya selam ya selam ya Celle Celaluhu. Ya Baki 131 kere. Ya Baki, Ya Baki, Ya Baki. Gel gelal gelal ya ya Ya bağı ya bağı ya bağı ya bağı ya, bağım, ya. Elle celalü. Ya Kafi ismi şerifi 66 kere okuyalım. Vakit tarloğundan. Ya Kafi ya Kafi ya Kafi ya Kafi ya Kafi ya Kafi. <تصفيق> يا كافي <تصفيق> <تصفيق> يا كافي <حفيظ. تصفيق> يا كافي <حفيظ. تصفيق> يا كافي يا كافي يا كافي يا كافي يا كافي يا كافي Я хафизо я хафизо я хафизо я хафизо я хафизо Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Allah Ya Hayyu Ya otuz 33 kere Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Ya Kayyum Ya hay. Ya Ya Ya Hayyu Ya Ya Hayyu Ya Ya Ya hayyu ya kayyum ya hayyu ya ya ya ya ya muhyi 66 kere ya hayyu ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya muhyi やはゆあもひやはゆあもひやはゆあもひやはゆあもひや <laughs> <laughs> Ya Hayıvam Hıya Hayıvam Hıya Hayıvam Hıya Hayıvam Hıya Hayıvam Ya latif ya 129 kere. Ya latif ya latif ya latif ya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 ya latif ya latif. Gellal gelal ya latif ya latif ya latif ya يا لطيف لم يزّل، والطف بنا في <تصفيق> ما نزل. أنت اللطيف لم تزل والطف بنا والمستمِين. اللّهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. أفضل صلواتك عدد معلوماتك بارك وسلم تسليم. يا لطيف لم يزّل، والطف بنا في ما نزل. أنت اللطيف لم تزل والطف بنا والمستمِين. يا لطيف لم يزّل، والطف بنا في ما نزل. أنت اللطيف لم تزل والطف بنا والمستمِين. اللّهم صل على سيدنا. Saur bi selam Allahum ya latifam bi haliqihi ya aliman bi haliqihi ya khabiran bi haliqihi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi haliqihi ya aliman bi haliqihi ya khabiran bi haliqihi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir şu mubarek berat kaza kaderle tespit edildi melike kirama teslim edildi şu mubarek berat tüm müslümanlar perişan haldeler ya rab Kâbe'miz kapandı Ravza'mız kapandı ya rab tüm mescitlerimiz kapandı cumalarımız kapandı cemaatlerimiz kapandı ya Rabbi Ramazan Şerif geliyor ya Rabbi teravihlere cemaate gidemeyeceğiz. Ya Rabbi kurban oldum sana. Bütün insan, çoluk çocuk varmış perişan haddi. evlerde ocak var. Medreseler dağıldı, talebeler dağıldı. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ya Latifen Bi Halkıh, Ya Alimen Bi Halkıh, Ya Habiren Bi Halkıh. Ultuf bina Ya Latif, Ya Alim, Ya Habir. Celle Şanik, Celle. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Bena Rabben, Ya Rabben, Ya Rabben, Subhanek Allahumma ma tefridi ma, ma, ma, ma, ma ediyoruz sana bu ümmeti helak etmez. Habibin hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem bize helak etmeyeceksin ya rabbi hüsnuz ediyoruz sana ya rabbi camilerimizi cemaatlerimize döndüreceksin ya rabbi derslerimize döndüreceksin ya rabbi سبحانك ما أحلمك وبحالنا معلمك وعلى تفريج كربنا وغضائح حاجتنا هكذا ما أقدرك تثقتنا ورجاءنا فجعل حسن ظننا فيك جزانا سبحانك ما أحلمك وبحالنا معلمك تفريج كربنا وغضاآ حاجتنا ما أقدرك أنت ثقتنا ورجاء فجعل حسن ظننا فيك جزانا يا ربي يا ربي يا ربي آمين دي انا en zayıfı, en rezili, en perişanı, en bozuğu benim. Ya Rabbi bu kadar amin diyen kardeşlerimiz var ya Rabbi. Nerelerimiz, dedelerimiz, rükû eden, secde eden, hafızlarımız, alimlerimiz. Ya Rabbi hepsinin hürmetine ya Rabbi. Sen şun şümbarek gecenin. Sabahında felaha çıkar ya Rabbi. Sabahında neceha çıkar ya Rabbi. Sabahında necata çıkar ya Rabbi ya Rabbi. Ya Rabbi Allah'ım salli aleyhisselam. Habibül <gülüyor> Mahbub şâfin alelimen fericil kurubme alâ aleyhâsâhü ve sellem adedemâ. Şâh-ı ilmullâhü Allah'ım. <gülüyor> Allahümme inen zünubena qad azmet ve cellet Sen ente a'azamu minha ve ecel Allahümme. Allahümme f'al bina mâ ente lehu ehl ve la tef'al bina ma nehmü lehu el Allahümme. Ya Rabbi. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ anus'hamü seyyidina. Lâ ilâhe ilânte subhâneke innîkuntü minel zalimin. Hepimiz günahkarız. Nefsimize zulmettik. Bu nefsimizin zulmünün başımıza bu bela, nefsimizin zulmünden geldi. Kendi günahımızdan geldi. Kimse de bir şey aramayalım. Haciyiz, hocayız ebemin bozuk işler yaptık. Onun için la ilahe illallah te subhaneke inni kuntu zalimin bunu içimizden böyle yana yana okuyalım 41 kere la ilahe illallah te subhaneke inni zalimin la ilahe illallah <gülüyor> la ilahe illa <gülüyor> la ilahe illallah <gülüyor> la ilahe illallah <gülüyor> la ilahe la ilahe La ilaha illa teşabbihane künni künj. La La ilaha La La ilaha, ilaha. La ilaha, ilaha. La ilahe illallah La ilahe La ilahe La La ilahe La La La La لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا لا لا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا سبحانك من الظالمين لا سبحانك من الظالمين لا سبحانك من الظالمين لا سبحانك من الظالمين لا سبحانك من الظالمين لا La ilahe illa ente subhaneke ve ni kuk. La ilahe illa ente subhaneke ve ni kuk. La ilahe illa ente subhaneke ve ni kuk. Inov Kıymetli kardeşlerim şimdi laf sayy celal 66 kere Allah'ın şerifi biliyorsunuz ve azizüsbesa Hazretlerine sordular. İsm-i hangisidir? Dedi Allah ismi şerifi. Onlar da zannetler çok uzun dualar söyleyecek. Dedi ki kalbini boşalt. Sade Allahu Teala'ya bağlan. Bir Allah dediğin zaman en büyük ismi şerif yüzde yüz kabul olur. Onun için birlikte 66 kere beraber zikredenem inşallah. Bismillahirrahmanirrahim yeah allah ya allah ya allah ya allah ya allah ya allah ya allah ya allah we areallah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 Melikun Kerimun Semihun Kadirun Alimun Kerimun Halimun Latifun Alimun Mu'inu Sadık Allahu, Huu Melikun Semihun Kerimun Halimun Latifun Alimun Mu'inu Sadık Allahu, Huu Melikun Semihun Kerimun Alimun Latifun Halimun Mu'inu Sadık Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alim saham Afdal salavatke adede malumatike Ve barik ve sellim teslimen kezalik Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve aliyyus sahibiyyiz selam. Amin. Allahümme. Amin. Subhane rabbil alil alalel ve haval hamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve aliyyus sahibiyyiz Ya Allah, ya ya azim, ya halim, ya alim, ya hakim. Ya ilahe illa anta ve lana abdu illa iyyaka faafu anna ve aafinâ. Taqabbel minnâ ya Allah, ya Ali, ya Zim, ya Halim, rahim ya rahim rahim, ya Arhamar rahim, ya ya Rabbi âssemâvâtü vel ardü yâdel Ya Rabbi sen fazlü Müslüman kardeşlerimiz tarafından müminînü müminet tarafından tilavet olunmuş 3363 adet Nuh sure-i Celile-i Cemile'sini fazlü keremille kabul ekarineleyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin işareti üzere bu vebanın, bu mikrobun kalkması için bu sayı tamamlandı. Sen fazl-i kereminle bu mübarek Sure-i celle ile Cemile'deki esrarın hürmetine fazl-i kereminle bu belayı bu vebayı bizden acilen rafayla ya Rab. Amin. Allah'ım salli ala Seyyidi Muhammed ve alâ Seyyidi Muhammed. Buhari hakkı Seyyidi Muhammed ve âli Seyyidi Şerif hatmi tilavet olundu. Buhari Şerif ne zaman okunsa, hangi niyetle okunsa mutlaka e, o hacet hasıl olur büyüklerimiz bunu tecrübe ettiler İmam Buhari Hazretleri'nin e, senin katındaki şanı şerefi cahı makamı hürmetine ve müstecab duası hürmetine Buhari Şerif katmini de fazl-ı keremiyle kabul e karineleyim. Buhari Hatmi Şerifi hürmetine de bu ve bay bu belalardan def orafe eyle ya Rabb. Allahumme amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sellem. Ya rahimin ya rahim. Ya arhamen. Şifa-ı Şerif, Kazı Yazı Hazretleri, şifa Şerif Şerif'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Bütün ulema, uliya onu denediler. Ne zaman okunsa, ne hacetini okunsa mutlaka hasıl oldu özellikle şifa için. Ya Rabbi bizde bu taunun, bu vebanın, bu belanın kalkması için e, şifa-ı şerif hatmini yaptılar arkadaşlarımız. Duasını bize ısmarladılar. Sen Fazıl Kerem'in Kabul e karine eyleyip, Ya Rabbi şifa-ı şerifte geçen ayetler hürmetine, hadis-i şerifler hürmetine, Habibin sallallahu teala sallallahu aleyhi ve sellem, esma-i şerifesi, sıfat-ı şerifesi hürmetine, Allah'ım şu belayı ve bayi def urafu izal eyle, amin Allah'ımız salli ala sena Muhammedin. Ve ala Ali ve sahibi afdala salavatke adede malumatke ve barik ve sellem teslimen kezal. Ya arhamen rahimine, ya arhamen rahimine, ya arhamen rahimine, ya arhamen rahimine, ya arhamen rahimine, Yağdıl Jelalı ve İkram, ve İkram, ve İkram. Ya Rabbi, bütün kardeşlerimiz bize dualar ısmarladılar. Bu mübarek gecen, tam şu seher vaktinde %100 duanın kabul olunduğu beş geceden biri olan duaların icabet olunması hak olan şu mübarek ve rahat gecesine kazaların kaderlerin önümüzdeki seneye kadar başımıza geleceklerin. E, dosyalandığı, me meleklere, melake-i kiram hazaratına teslim olduğu şümbarek gecede, şümbarek saatte Ya Rabbi, Ya Rabbi, bize duaları ısmarlanmış olan 30 3483 33483 acet Kur'an-ı Azimuşşah'ın hatemat-ı şerifesini fazl keremille sahiplerinden kabul eyle Ya Rabbi ve bu hatemat-ı şerife hürmetine Ayat ve inat hürmetine, süver-i celil'e hürmetine, kelimat-ı hürmetine, Ya Rabbi, huruf-ı hürmetine, sen fazl-ı kerem'inle Ya Rabbi, Hazret-i Kur'an'ın hatamatında ne dua edilirse kabul edersin. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an hatbine 60 bin melek, amin demek üzere inerler. Şu mübarek gecede, şu mübarek saatte Ya Rabbi bu hatamatı kabul eleyip, bu hatemât-ı şerif evrimetine ya Rabbi şu belayı şu vebayı bizden def gurafu ile ya Rabbi salı Allah senin Muhammed ve <Gülüyor> Amin Allahumme amin. amin ya Rabbi. <Gülüyor> Okumuş olan Adiyat suresi sure Cellesini, Celilesini, Alâ suresi 18272 adet Âmme Nebe suresi Cellesini, 10.900 adet asır surei cellesini, 793 adet bakara surei cellesini, Beyine surei cellesini, cin surei cellesini, cuma surei cellesini, 175 adet e, duha surei cellesini, bu mübarek geceden, bu mübarek gecenin bereketlerinden, mübarek olduğundan bahseden e, duhan surei Cellesi, 280 adet duhan surei cellesini, bütün belalarının kalkması için 70 bin meleğin eee Okuyanına amin diye dua etti. hangi hasta üzerine okunsa şifa ihsan ettiğin En'am Sure-i 301 adet En'am Sure-i Celle'ye 3 milyon 589 bin 749 adet Fatiha-i Şerife Fatiha-i Türk'te şifa mümkünlüğü bildirdi bize Hangi derde okunsa, hangi hacetine okunsa Şifadır el Fatih hali Ne niyetli okunuysa onuye tasul olur. Kurban olduğum sana Allah. Im. Milyonlarca Fatih şerif. 1840'da felak suresi gelir Cemilesi'ni 5 milyon adet fetih suresi gelir Cemilesi'ni Fil sure cellesini, hadis sure cellesini, haşır sure cellesini, hücurat sure cellesini, beş adet, Hümeze sure cellesini, 122 milyon 299276 bin adet İhlas-ı Şerif sure -i Celle -i cellesini, 47826 adet İnşirah Suresi cellesini, 130 adet Kadir Suresi cellesini, Kaf Suresi cellesini, Kafirun Suresi cellesini, Kalem Suresi cellesini, Kari'a Suresi cellesini, Kef Suresi cellesini. 63766 adet Kevser Suresi cellesini, Kıyamet Suresi cellesini, 13138 adet Kureyş Suresi cellesini, Maun Suresi cellesini. 23174 adet Tebareke'l Mülk Suresi cellesini Münevafkun sure cellesini 895 adet, Nas sure cellesini, Nasr sure cellesini, Nazan sure cellesini 2540 adet, ayrıyetten Nuh sure cellesini, Ra sure cellesini, Rahman sure cellesini, Secde sure cellesini, Tevbet sure cellesini, Tekasür sure cellesini, Tin sure cellesini 1138 adet, Varka sure cellesini 6 milyon 385.118 adet Yasin-i Şerif. Yasin, etle. Yasin ne niyetle okunursa o niyetle hasıl olur. Maşallah okumuşlar. 6.385.000 adet okunmuş bütün Yasin-i Şerif'leri. 5.410 adet Yunus Suresi Cellesi, Zilzal Suresi 370 adet Amen Rasulü. Ayat-ı Bir milyon dokuz yüz altmış altı bin altı yüz yirmi beş adet âetel kürsi. Ne niyetle okunursa Atel kürsi, ne muhafaza kim, neyin muhafazası niyetle okunursa o hesa olunur âetel kürsi hürmetine. Kamer sûreti cellesini yüz yirmi üç adet leven zellâ âyâtü beynâtını. dört adet selamun kavle min Rabbin rahim beyinatını ve ya Rabben alemin okumuş olan 52.800 adet tekbirleri 3.447 bin bismillah dualarını, 77.960 yedi besmele-i şerifeyi binlerce hamdleri ve 14 milyon 115 bin 740 adet istiğfarları hasbunallahu la ilahe illahu dualarına hasbunallahu ne'umel vekil 8 8 milyon 120 bin 581 adet hasbunallahu ne'umel vekil zikirlerini 133 milyon 424 bin 581 adet kelime-i tevhid hatemat şerifini. Ya kelime-i tevhid. Bütün alemler onun üzerine duruyor. 459.778 adet la havle şerifeyi. La ilahe illallahü melikül mübin. 38.800 adet e, vesair. E, Evrâd-ı Eskâr-ı Seyyidül İstiğfarları, Sübhûr'un Kuddüs'ün tesbihatını, Sübhanallahü ve Hamdi'yi tesbihatını, 72.300 adet. Ya Allah, Ya Rahman. 144.700 adet. Ya Baki, Entel Baki. 25.500 adet. Ya Arhamel Rahimin. 373.790 adet. Ya Hafiyel Altaf. Edrikne'a bilutfike'l-Hafi. Zikirleni Ya Hayyü'a Kayyum. 9.000 adet. Ya Hayyü'a Muhy. 10.23 adet. Ya Kerim, Entel Kerim. 92.350 adet. La İlahe İlahe Ante Sübhaneke. İnni kuntu minel zalimin. 136 milyon 853 194 adet Yunus Aleyhisselam'ın duası, Hangi dertli sıkıntılı bu dua yapsa, hangi Müslüman, hangi sıkıntısına mutlaka kabul olunmuş İsmi hazamdır. Habibim buyurdu bunları, biz ona, ona itimat ettik, sana tevekkül ettik ya Rabbül Alemin. 31 bin 81 adet salat münciye. Ee, 4.350 adet Salatü'l-Fatih 6.810.176 adet salatı Tefriciye salat Tefriciye 4.444 sayısını kim bilir yüzlerce katlamışlar Salatü Tefriciye hürmetine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine Salatü'n-Tüncü'ne 280 1493 adet Salatü'n-Tüncü'ne Salatü'n-Müncü'ye Bunlar birleştiği zaman 300.000'i geçiyor. Salavat-ı Tüncü İnallahül 16 milyon salat ı selam okumuş olan salavat-ı şerifeleri, 132 milyon 121.600 salavat-ı şerifeyi Delalül Hayrat hatimlerini, Dürrül Meknun hatimlerini erbaniy Dizisiyeleri 510 adet Hizbul Bahirleri, istiğfarat-ı münküzeleri, Kenzül Aş Kur'an-ı geçen 37 tehlilat ayetleri, ayatü beyinatını ve senin esma-ı Ya Rabbin iki adet esma-ı binlerce, milyonlarca, yüzbinlerce adet Ya Rabbi. El Aziz, el Şerif, el Cebbar, el Şerif, el al Alim, el Şerif, el Bakis, el Şerif, el Hadis, el Şerif, el Hafiz, el Şerif, el Hakim, el Şerif, el Kafiz, el Şerif, el Muhafiz, el Şerif, el Muhaymin, el Şerif. Anağfır, el Raki'b, el Selam, el Mtekbir. Ya Adil, ya Allah, ya Basut, ya Bacıri, ya Batn ya Jamiy, ya Fetah ya Gaffar, ya Gafur, ya, ya Khbir, ya ya Khafi, ya Kaliq, ya Halim, ya Hayy, ya Qiyom, ya Kerim, ya Kudüs, ya Latif, ya Mâni ya Malik ya Muhith. Mali ya mühü, ya muktedir, ya musavvir. Ya müdillü Celle celal, ya mübdi, ya mümin, ya rafi'u, ya rahman, ya raûf, ya rezzak, ya selam, ya semiu'u, ya şafi'i, ya şekûr, ya Vedud, ya zel celâli ve ikram. Sadece ya selam, 16 bin kere okunmuş. Ya, ya Şafi ismi şerifi, 429 bin 20 adet vesaire, her birerleri on binlerce, yüz binlerce okumuş bütün Esma-i e, Hüsnan'ı, Esma-i Sübhaniyye'ni fazlu keremille ya Rabbi, sahiplerinin niyetine kabul karin eyleyip, Allah'ım sen fazlu keremille ya Rabbi, şümbarek ve rahat gecesinde kazalarını, kaderlerini inzel buyurduğun, fiyâ ifraqû emri hakîm her önemli iş, o gecede fark edilir, fasl edilir, temiz edilir, seçilir sahiplerine, Melek-i teslim edilir buyurduğun şu mübarek gecede. Rahmeten <gülüyor> min Rabbim, rahmetimkinden rahmetiyle bunlar e, hükme hükme bağlanır. Buyurduğun rahmetine havale buyurdun bizleri ya Rabbi. İnne ve semiu'l alim hakkıyla eşiten, ziyade bilen ancak Allah'tır. Onun rahmetiyle bu işler hükme bağlanır buyurduğun şu mübarek gecede. Ya Rabbi kurban olduğum sana Allah'ım. Bu okunan bütün sahiplerinin her birerleri bize ulaştığı kadarıyla bize ulaşmayanlar da var ise onların da Ya Rabbi niyetleri sana malumdur. ne okudukları sana malumdur. Adetleri sana malumdur. Her birerleri sana ayandır Ya Rabbi. Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi. Sen her şeyden haberdarsın Ya Rabbi. Biz teberrüken bereket olsun diye tevessülen, bu salih ameller ve zikirlerin eee zikirleri aracı yaparak sana aracı yaparak velil-lahi'l esma'ül hüsnâ fe bütün güzel isimler en güzel isimler Allah'a aittir ona, zatına onlarla dua edin buyurduğun için emrettiğin için bu iş şerifler ümmetine ya Rabbi okunan bunca salavat-ı şerife Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bahşe hakkına şu mübarek gecede Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle Ya Rabbi Ya Rabbi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, Şar-ı Şerif hürmetine, Sakal Şerif hürmetine, Cübbe-i Şerifesi hürmetine, Ya Rabbi cümle enbiya ızağım hürmetine, Rusul-ü bereketine, Ya Rabbi evliya kiram hazaratın hürmetine, ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, i Azim Nebilerin, Ya Rabbi, İbrahim Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Muhammed Mustafa sallallahu ala nebine al-vecimahin hürmetine, Ya Rabbi cümle evliya-i kiram, Ya Rabbi Şah-ı Hazretleri İmamı Rabbani Müceddi Elfthani, Ahmed El Fethani Ahmet El Farukü Serendi, Onun Ya Rabbi ismi şerifi anıldığında e, vebanın kalktığı, makdumu, tağundan şehit olan Hazreti Hacı Muhammed Sadık Ekâbir Evliya hürmetine, ya Rabbi Cenfazgan Abdulkadir Geylani, Kadredes Allahu Sir Seyyid Ahmed el Rifai, Hayat Harrani ve Kuley Membeci, Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Seyyid Ahmed el Bedevi, Ya Rabbi Seyyid İbrahim el Dusuqi, Ya Rabbi Seyyid Ebu'l Hasan el Şazeli Ya Rabbi, Ya Rabbi Cümle Saadat Kiramü Hurmetine Seyyid Necmettin Kıbrakatedesallahu Seyyid Yusuf el Medani Hazretlerinin ve Hazretleri Hazretlerinin Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Cümle Silsile Mashayhımız Hurmetine Ya Rabbi Ehlibeyt Ehl-i Beyti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, Ya Rabbi, cihari i Yari Güzine, Ebbek-i radıyallahu aleyhi ve sellem, ömer Faruk radıyallahu aleyhi ve sellem, Osman radıyallahu aleyhi ve sellem, Ali-i Murtada radıyallahu aleyhi ve sellem, Aşere-i Mübeşşere hürmetine, Bedir ehli hürmetine, Ya Rabbi Uhud ehli hürmetine, Uhud şu edası hürmetine, bedir, bedir şu edası hürmetine, Ya Rabbi Hüdeybi'ye tehazır bulunan, Kıymetli sahabe-i kiram hazarat Hürmetine Ya Rabbi, cümle ashab-i kiram Rıdvanullahi Teala'yı al Mecma'il hazarat Hürmetine Ya Rabbi beldemizde medfum bulunan Halid-i Zeyd-i Bayubel Ansari Rıday Allah'ına, Ebu Şeybetel Hüdri, Ahmetel Ansari, Humaydin Hamidel Muhammed Muhammedel Ansari, Hazreti Şubah, Hazreti Afir, Hazreti Ka'f, Hazreti Abdülsad ve sahayir ashab-i kiram hürmetine, tabi'uni ozzam hürmetine Ya Rabbi İstanbul'umuzda Ya Rabbi medfum bulun. Cümle ulemanın, sulhanın, evliyanın hürmetine. Ya Rabbi, Türkiye'mizde cümle bulunan cümle enbiya-i kiramın, Ya Rabbi, ashab-ı kiramın, Ya Rabbi, evliya-ızamın hadaratının hürmetine. Ya Rabbi, sen fazl-ı kereminle. Ya Rabbi, Ya Rabbi, emzikteki bebeler hürmetine. Yaylımdaki hayvanlar hürmetine. Rüku eden, secde eden, teheccüde kalkmış neneler, dedeler hürmetine. Ya Rabbi, sen fazl-ı Ya Rabbi, silsile-i hürmetine. Ya Rabbi, üstadımız, şeyhimiz, pirimiz. Hacı Mahmud el-ofi kattese Allah'a sürü Hazretleri Hürmeti'ne. Ali Adil Efendi babama zürmetine siz deyme. İsmet Garibullah ve Hüseyh Efendi biz zürmetine. Ya Rab'a. Ha, halid Zülcenahayin halid ve adadi kattese Allah'a sürü Hazretleri Hürmeti'ne. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sen fazl-ı Allah'ım kurban olduğum sana Allah'ım. Fazl-ı sahiplerinden şu okunanları kabule karin eyleyip ne niyetle okunduğu sana malumdur. Şu vebayı, şu belayı bizden bu mübarek gecede, şu mübarek saatte, bu mübarek gecenin sabahında defu, refu izale eyle. Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Alemin, Ya Erhemen Rahimin, Ya Erhemen rahim. Ya Erhemen Rahimin, Ya Hayyü Ya Kayyum, Ya Abid, Ya As-Semâbı. Ya Adel Celal ve Al-Ikram, Ya Adel Celal ve Al-Ikram, Ya Adel Celal. Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi Rabbi Rabbi Rabbi Rabbi Allah bissallamü ala sünah ve ala ali mescabiyas-salim Allah ma ya Rabbi nane sert. Seluk bismik ala azim ila azam ala jil ila jil ala kibir ala kbar ala mxzun ala mknun ala mقدس ala mutahr ala dide aduget. Ve da يا رب هذا البلاء وتكشف عن هذا الضر والبلا يا رب يا رب فرجا عاجلا قريبا يا أرحم, يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ويا خير الناصرين ويا خير الفاتحين اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم ندعوك باسماءك كل ما علمنا منها ما علمت اللهم باسماءك الحسنى وصفاتك العليا الله Allahümme inâne se'elüke ya Rabbi, ya Rabbi ente ente Henkil, l l eled, nyalid, yulad, enneke ente Allahü la ilahe illa ente el vâhidul ahadul fardus samadul lezi lem ve lem yulad ve lemekullewekuffen ahad. Allahümme inâne se'elüke. Neşhedü enneke ente Allahü la ilahe illa ente vahdeka la şerike leke enne Muhammeden abduka ve rasulü. Ferric ya Rabbi feracan, acilen, qariben, ya arhaman rahimin, ya arhaman rahimin, ya arhaman الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم نكشف عنا العذاب يا رب نكشف عنا العذاب يا من ربنا نكشف عنا العذاب يا ظلمنا تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكون خاسرين ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين لا تؤاخذنا رب ve laa ta'hmil alayna iceran kema hamletu ala aladina Rabbana ve laa ta'hmilna mala ıtaqte lana ma'fūna wa'kfülana wa rḥmna antemoula na fa'nsurna ala al-qāmil-kāfirin Allāhumma ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi Allāhumma ya Rabbi nākṣif ʿanna الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شاف العليل من فرج الكرب عل علي, علي وصاحب يس لعدد ما أشاعه علم الله اللهم يا رب اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والبابا والبابا معرة الحمة اللهم إنا نعوذ بك من الطاعن والطاعون والبلاء والوباء ومعرّة الحمّة ومضرّة الحمّة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلا ودرك الشقاء وسوء القضاء اللهم إنا نعوذ بك من عظيم البلا في النفس والمال والأهل والولد اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطعون والوباء ونعوذ بك من عظيم البلا في النفس والأهل والمال والولد اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطعون والوباء والحما اللهم إنا نعوذ بك من عظيم البلا في النفس والمال والأهل والولد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنا في الآخرة وقنا عذاب النار Allahümme inna nes'eluke al cennete ve ma qarrab eyleyha min qavlinavu hammed. Na'udu bike minel nari ve ma qarrab eyleyha min qavlinavu hammed. Allahümme inna s'eluke min khayr ma se'eleke min rabiyuk muhammed sallallahu te'ala. Na'udu bike min şerr ma sa'adeke min rabiyuk muhammed sallallahu te'ala. Ve entel musta'anu aleyke al belâgu la havle ve la kuvvete illa billahi la aliyyil az-zîm. Allahümme inna s'eluke minel khayri kullihi acilihi ve acilihi ma'alim na'amu ma'ala min'alem. ونعود بك من الشر كله عاجله واجله معلمنا منه مالم ما قضيت لنا من قضاء فجعل كبته رشدا الله ماتنا ملدنك رحمة مهيئ لنا من أمرنا رشدا الله اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا وصرف عنا برحمتك شر ما قضيت fáin k taqḍıy ve la yuqḍaʿ alayk inahu la yizil babālīt ve la yizm an ʿādīt atbarakta Rabbanā wa Taʿalik o cüll allahtu āl al nabi Muhammed wa bakımda olan hastanelerde olan Koronavirüsten ve sair hastalıklardan cümle Müslüman kardeşlerimizi, mümininin müminatı bütün hastalarımızı acil halasoyla ya Rabbi şifalan ihsan eyle ya Rabbi. Günahlara kefaret eyle ya Rabbi. Hiç görmemişe döndür ya Rabbi. Tertemiz çıkar ya Rabbi. Sen fazlı keremlisin. İllas efendi abimiz de yoğun bakımda ya Rabbi. Ona da acil şifasını ihsan ile eski ihvanlarımızdan. Allah'ım sen o da yoğun bakımda ya Rabbi. Kimin vefatını takdir ettiysen, kimin eceli geldiyse ona imanı kamil, hüsnü katime ve kelime-i çene kapamasını, dostlarına kavuşmasını nasip eyle. Kimin ya Rabbi ecelinde mühlet varsa, kimin hayatını takdir ettiysen, sen e, ya Rabbi içimizden kimin hayatını takdir ettiysen sıhhat ihsanı afiyet ihsanı ile belalardan muhafaza eyle, elden ayaktan düşürme, kimselere muhtaç etme, rezil rüsvay etme ya rabbel alemin. Kimin ecelini getirdiysen, ecelini takdir ettiysen onlara da iman ki amin, hüccet-i hatme kelime-i şahadet ki buyurun. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne abduhu ve Kelime-i şahadetiyle e, ve buyurun. La ilahe illallah... ...Muhammedun Resulullah... ...fikulli lemhatim ve nefesine adedem... ...mâvus'a'hum... ...ilmullah... ...Allah... ...Allah... ...Allah... ...Celle Şan-ı Kölce... ...lafzayı celallerle... ...kelimeyi... ...dayibe-i münciyeyle... ...çene kapamamızı... ...cümlemize müyesser eyle... ...ahir kelamlarımızı... ...kelime-i tevhid... ...ve Kur'an-ı Mecid'eyle... ...dünyada da... ...ahirette de... ...azabından... ...gazabından... ...belalarından... ...nikmetinden cümlemizi mahfuzu emineyle amin diyen diller ne arca amin, amin amin. Bütün sevdiklerimizi bu dualara ilhak. Amin. amin. bütün Müslüman aleminde Müslümanların, vatanlarında, Müslümanların üzerlerinden bu belayı ve bayı defu rafu izaleyle amin amin. amin. Allahım salı سلم selaman tamman ala seyyidina Muhammedin illezi tenhallu bi'il uqadu ve tenfaricu bi'il kurabu ve tuqba bi'il havaicu ve tunal bi'il raghai bu husnul khawatim ve ustazqal ghamam yühecihi l-kerimu ala alihi wa sahbihi fi kulli lemhaddi ve nefesin hadde kulli ma'lumi leke ya kerim ve sallallahu te'ala ala seyyidina mevlana muhammedin ve ala alihi teslimen rabbil amin Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beytinin ve cümle ashabı güzinin silsile-i meşâhımızın vesâre-i turkâle ve tüsebilerin ervâhı için cümle geçmişlerimizde ervâhı için. El-Fântihâ sallallahu aleyhi